Dünya Okumak programından bütün dinleyicilere merhaba. Bugün İstanbul'da çok güzel, hafif kapalı, yer yer güneşli, yer yerde yağmur bırakan bir hava var. Benim en sevdiğim havalardan biri. Ve bugün uzaklardan Ankara'dan bir konuğumuz var. Ezgi Kaya. Sesim geliyor mu Ezgi Hanım? Evet, duyuyorum. Merhaba. Nasıl Ankara'da hava? Ankara'da da dediğiniz gibi hafif bulutlu, ara ara güneşli, güzel bir hava var, serin. Ankara'da yağmur var mı? Şu anda yok. Çünkü Ankara'ya yağmur yağınca biz mutlaka duyuyoruz. Yollar filan su alıyor ya o yüzden. <gülüyor> evet değil mi? Mutlaka öyle bir şey oluyor ama bu aralar iyiyiz. Bugünlerde de dünyanın çeşitli yerlerinde sel felaketleri oluyor. İklim değişikliğinden kaynaklı. Ve sele kapılıp giden insanlar oluyor. Üzücü haberler alıyoruz. Ee, iklim değişikliğine karşı, sellere karşı, kuraklığa karşı belki biraz daha artık duyarlı ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Siz şimdi Yordam kitaptan Faşizm Üzerine Önlenebilir Yükseliş diye bir kitap çevirdiniz. Aslında Zamanlaması Manidar kitabın. E, zamanlamayı işin içine kattınız mı kitabı hazırlarken e, sevgili Ezgi Hanım? E, elbette yayın ev kitapları seçerken e, gündeme, e, güncel toplumsal olgulara nelerin uygun olduğunu, hangi analizlerin, hangi çalışmaların günceli açıklayabileceğini her zaman göz önünde tutuyor. Faşizm üzerine de bu kaygının, bu güncele müdahale etme arayışının örneklerinden biri olarak düşünülebilir kesinlikle. Çok güzel. Sanıyorum ki bizi dinleyenler de konuştuklarımızla yaşadıklarımız arasındaki bağ kurmakta zorlanmayacaklar. Zannederim. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Kitapta şöyle bir cümle var. Başından itibaren Burjuvazi durumu çok net kavramış ve faşizmden sağlayabileceği yararı görmüştür. Neyin peşindedir? Kapitalist ekonominin yeniden inşa edilmesinin ve kendi sınıf egemenliğinin korunmasının. Henüz kitabın başında aslında faşizmin kapitalizmden de çok farklı bir şey olmadığını iddia eden editörlerimiz var. Buradan başlayabilir miyiz? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ee, kitabın e, editörleri Margit Kovet ve Şasbaç Mazunda arasında iki kadın akademisyen e, Hindistan'da çalışıyorlar ve üretiyorlar e, ve bu e, derlemenin özgün hali bize Hindistanlı bir yayın evinden geldi bir Left yayın evinden özellikle Marksist e, odaklı çalışmalara ağırlık veren bir yayın evi e, dolayısıyla e, faşizm üzerine kitabı da e, özellikle Doğu Almanya'da yapılmış faşizm üzerine e, Marksist temelli bir analizi sınıf temelli bir analizi e, analize odaklanan e, çalışmaları bize sunuyor. Kitabın e, mevcut faşizm analizlerinden yani e, kitapta egemen faşizm analizleri in, anılan an, analizlerden en önemli farkı bu. E, kitap e, özellikle Sınıf egemenliğinin faşizm üzerinden nasıl inşa edildiğine ve nasıl korunduğuna, nasıl kurulduğuna odaklanıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesi, iki savaş arası dönemde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında ve e, bu egemenliğin e, nasıl çöktüğüne ve sonraki faşizm analizlerine odaklanıyor. İşte ben de buraya bağlamak istiyorum aslında. Çünkü biz bugün e, genel olarak faşizmi algıladığımız zaman bunu bir aykırı durum, bir yoldan sapma, bir aşırı uç, gibi yorumluyoruz. Evet. Ya, oysa evet. kitabın daha başında e, böyle olmadığını kapitalizmin önünde sonunda e, ya da ihtiyacı olursa faşizmin de kullanabileceğini iddia ediyor. Doğru anlamış mıyım? Evet. Dersiniz? Evet kesinlikle. E, kitabın e, temel argümanlarından bir tanesi. E, zaten e, daha doğrusu temel tartışma alanlarından bir tanesi. Faşizmin tekelci sermayenin diktatörlüğünün bir sonucu e, olduğumu yani böyle böyle bir tartışma açıyor bize kitap. Ee, faşizm e, e, kapitalizmin temelinde, kapitalizmin tekelci sermaye biçiminde örgütlenmesinin doğurduğu bir e, siyasal durumdur. Dolayısıyla faşizm tarihsel bir kaza, kaderin bir cilvesi nedeniyle başımıza bir kereliğine gelmiş bir, bir daha tekrarlanmayacak bir tarihsel olgu değildir. Günümüzde de güncel koşullarda da gayet tekrarlanabilir. Yeniden oluşabilir, yeniden üretilebilir. Herhangi bir e, sınıfsal blok, egemenlik kurma mücadelesinde yeniden faşist yöntemlere başvurabilir. Kitap her makalesinde e, ve her argümanında aslında bize bunu yeniden hatırlatıyor. Çok güzel. Şimdi buradan sonra biraz Alman nazilerine giriyor. Kitaptaki makalelerden bir kısmı böyle devam ediyor. ve bu, Buradan bir parçayı size sormak istiyorum. Uh -huh. Diyor ki propaganda yapan Nazi liderlerini ve takipçilerine dair imgeler dergilerde, filmlerde ve televizyon ekranlarında tekrar tekrar yayınlanmakta ve ticari bir meta niteliği kazanmaktadır. Bu imgelerde bugün hiç kimseyi etkileyemeyecek ve hatta insanları güldürecek şekilde konuşan ve hareket eden demagoglar görmekteyiz. Oysa kitlelerin derinden etkilendiğini ve müpem nedenlerden ötürü coştuğunu bu liderlere güvenle baktığını ve histerik biçimde onları alkışladığını görüyoruz. Şimdi ha hakikaten televizyonda, radyoda bu görüntüleri izleyen, bu sesleri dinleyen insanlarda bu duygu oluşuyor. Yani kitleler nasıl oldu da böyle karikatürize kişilerin peşinden koştular? Evet. Faşizm aslında özellikle demoloji konusunda faşizme eğilen e, çalışmalarda e, hep bu gülünçlük, bu akıl dışılık, irrasyonellik vurgulanıyor. Ama aslında bu irrasyonelliğin e, bir işlevi var. Yani bütün faşizm sürecinin gelişimi içinde bu irrasyonellik bir yere oturuyor. Her ne kadar bize sonrasında, faşizm deneyiminin sonrasını gözlemleyen bizi için bize kabul edilemez ya da inanılmaz gelse de bu irrasyonellik dönemin küçük burjuvası, dönemin orta sınıfları için gayet peşinden gidilebilir, sahiplenilebilir bir söylem oluşturuyor. Özellikle Yahudi soykırımına dair ve Yahudilerin resmedildiği imgelere, Yahudilere yüklenen faşizm tarafından, nazizm tarafından yüklenen suçlara baktığımızda bunun örneklerini görüyoruz. Yani Yahudilerin hem Kültürel olarak aşağılanması hem toplumsal olarak aşağılanmasının vardığı noktayı görüyoruz aslında Yahudi soykırımında. E, fakat bu faşizm için özellikle orta sınıfların yani e, yükselen tekelci bir sermayenin en çok ezdiği, en çok sıkıntıya soksuğu, en çok daralttığı kesimler üzerinde bir e, rahatlama, bir boşalma, bir e, çok basit terimlerle kendi ifadelerini buldukları bir alan yaratıyor aslında bu demagoji. Bu demagoglar da aslında bugün de meydanlarda çıkıp, değil mi? Benzer evet. irrasyonel vaatlerle, söylemlerle kitleleri coşturmaya devam ediyorlar. Demek evet. ki sizin demin de söylediğiniz gibi aslında bunlar geçmişte kalmış ve bir daha yaşanmayacak diye söyleyebileceğimiz olgular değil. Evet, Hitler'in konuşma örneklerini düşünürsek, tam da böyle çok büyük bir öfkeyle ee, çok büyük bir e, söylemsel e, çok e, aşırı uç söylemsel araçlar kullanılarak e, verilen nutukları atılan nutukları görüyoruz onun söylemlerinde de zaten hani bu yönde analizlerin yani Hitler'in söylemlerinden çıkarılan analizlerin de bir değerlendirmesi ve eleştirisi de kitaptaki makalelerde mevcut e, dolayısıyla bu e, demagojinin, demagojinin bulduğu toplumsal karşılığını aslında e, özellikle de işçi sınıfının, işçi sınıfı örgütlenmesinin bıraktığı bir boşluktan sızdığını vurguluyor kitap. Yani mevcut e, sınıfsal kesimlerin bu daralmasını, kapitalizmin yarattığı tekel sermayen yarattığı daralmayı aşabilecek bir örgütlenmenin toplumsal alanda çekilmek zorunda kalmasıyla e, toplumsal mücadelede varlık gösterememesiyle aslında ilişkili bir olgu aynı zamanda bu demagojinin bu kadar kabul görmesi. Bunun biraz daha devam ettirirsek aslında e, Nazilerin faşizmi biraz böyle bir Yahudi soykırım üzerinden gidiyor. Aslında e, Almanya'daki e, komünistleri solcuları Hitler başından beri ötekileştirerek düşman ilan ederek ve onların toplumsal muhalefette katkı koymalarını hareket etmelerini engelleyerek ve bunu yeri gelip onları toplama kampına göndererek kitaptan alıyorum bunları. Tabii. E, bastırması da ona bir alan açıyor değil mi? Tabii kesinlikle. Zaten kitabın yine vurguladığı e, temel argümanlardan bir tanesi de e, faşizmin ancak e, bir e, özellikle Almanya'nın e, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki durumuna bakılırsa bir sanayileşme atılımına destek vermek isteyen sermaye çevrelerinin aynı zamanda işçi sınıfının denetimi altında tutma isteğinden kaynaklandığını, böyle bir anın ürünü olduğunu vurguluyor kitaptaki makayiler. Ee, bir taraftan e, silahlanma politikasından e, nem alamaya çalışan, e, dolayısıyla da yayılmacı bir siyaseti, emperyalist bir siyaseti destekleyen, bu siyaseti destekleyen sermaye çevreleri, bir taraftan da içeride e, işçi sınıfının örgütlenmesine, dolayısıyla, e, bu sanayileşme hamlesinde güçlenecek ve büyüyecek olan işçi sınıfının siyasal bir varlık kazanmasını engelleyecek bir siyasal e, araç olarak görüyorlar faşizmi. Ve faşizmin aslında bu kadar e, hızlı ve destekleyerek yükselişi de aslında bu sürece bağlanıyor Almanya özelinde. Yani çok ilginç ajandalarında örneğin hemen sendikaları yasaklamak var, grevi yasaklamak var. Ee, buralardan başlıyor ve farklı toplumsal kesimlere doğru genişleyen bir faşist örgütlenmeden söz ediyorum. Evet, şu an Türkiye'de de grev yasaklı. Çok ilginç. Evet. <gülüyor> çok, çok sayıda grev yasaklandı Türkiye'de son o senede. Şimdi stüdyoda iki tane arkadaşım benimle beraber buraya kadar geldiler. Köksal ve Nur. Birer merhaba demenizi rica ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Ee, onlarla beraber e, bir, bir şarkı beğendik. Biz not hideous girl diye bir küçük müzik arası verelim bir şarkımızı dinleyelim sonra devam edelim faşizm üzerine önlenebilir yükseliş kitabınız için Ezgi Hanım uygun mudur? tabii ki teşekkürler Not me. I'm not Heidi's girl. Not me. I'm not Heidi's, Heidi's girl. girl not me. I'm, not Heidi's, I'm girl. not Heidi's girl. Thank God it's February and everybody is excited. To Skinny girls in high heels Makeovers, catfights and diet meals A whole new season but it's all the same Zero size models and body shame each other. Let's all be stars. Let's be sister and brother. Stop making us hate ourselves and each other. Let's all be stars. Let's be sister and brother. Just stop. I'm not Hattie's girl. I'm a firework of voice and more. Evet Haydi'ski Öl dinledik. Ezgi Kaya ile Çevirmen Ezgi Kaya ile Yordam kitaptan çıkan faşizm, faşizm üzerine önemli bir yükselişi konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Ezgi Hanım Ankara'dan katılıyor programımıza. Ankara'da yaşıyor çünkü. Ezgi Hanım şimdi biraz şeye gelmek istiyorum. Çünkü kitap da bu doğrultuda ilerliyor. Ee, 33 senesinde 1933'te Naziler 5 <gülüyor> seçmenden ikisinin oyunu alarak iktidara geliyorlar. evet. Ama savaşa doğru, 39'a vardığımız zaman e, bu oran çok yükseliyor. E, artık önümüzde tabii rakamlar yok ama toplumun büyük kesimi onları destekliyor. Bu, bu yol nasıl açıldı, nasıl ilerledi? Biraz e, kitaba dayanarak bunları anlatır mısınız bize lütfen? Ee, yani biraz önce de söyledim. Ee, Almanya'nın özellikle... E... Ekonomik atılımı bu dönemde silahlanmaya dayalı bir sanayileşme hamlesine dayanıyor. Ve Almanya hem siyasal araçları kullanarak, Alman burçları hem siyasal araçları kullanarak hem de bu sanayileşme atılımının getirdiği bir takım olanakları kullanarak özellikle bu orta sınıfları ve Küçük Burjuvazi'nin desteğinin yanına çekebiliyor. Bu 1933'te özellikle Reichstag yangını gibi örnekler üzerinden konuştuğumuz işte sol siyasetin siyasetin siyasetinde bastırılmasını getiriyor bir taraftan. Fakat savaş yaklaştıkça özellikle Yahudi karşıtı söylem üzerinden oluşturulan ve faşist milliyetçi bir söylem üzerinden oluşturulan bir birliktelik Vurgusu e, ve e, bütün e, diğer Avrupalı devletlere karşı e, mücadele etme bir e, milli e, gururun ve onurun savunulması vurgusu da e, ön plana çıkıyor bu süreçte e, ve e, tabii ki net e, sayılar e, elimizde değil e, ve ne kadarlık bir destekten bahsettiğimizi net olarak söyleyemiyoruz ama e, bu ideolojik araçlar söylemsel araçlar da kullanılarak e, bu orta sınıfın e, enerjisi, itiraz noktaları özellikle Yahudi karşılıklığına ve e, komünizm karşılıklığına evretilerek e, önemli bir destek sağlanıyor bu süreçte. Şimdi kitabın 176. sayfasında şöyle bir cümle var. Siyasi muhalifler kamuya açık yerlerde öldürüldüler. Şimdi birkaç gün önce de Suruç'ta tam da bu cümle hayata geçti. Naziler yükselirken terörü bir araç olarak kullandılar. Kitapta hatta bu grafiklerle formüle edilmiş. Evet. evet. Bu metot acaba evrensel mi faşizm için? Evet. Ya faşizm için e, hangi yöntemlerin, e, hatta hangi biçimlerin, hangi siyasal araçların evrensel olduğunu söylemek biraz zor. Çünkü kitapta da vurgulandığı gibi faşizme yönelik bir ulusal özgürlüklerle açıklama e, çabası da var. E, dolayısıyla e, ama şöyle bir şey belki söyleyebilir. Yıldırma politikasının belli biçimleri konjonitürel olarak ön plana çıkıyor ya da toplumsal özgürlük, özgürlüklere göre. Belli bir yıldırma politikasının izlendiği söylenebilir belki her dönemde. Örneğin Paxoğlu makalesi de tam da buna odaklanıyor. Faşist diktatörlük güçlenirken ne gibi e, yıldırma araçlarına, ne gibi e, korku ve terör yayma araçlarına başvurduğunu analiz ediyor aslında. Ve demolojinin de e, bu bağlamda yükseldiğini e, bunun temelini de e, bu korku ve yıldırı politikasında yaptığını ve bu demolojik söylemler başarıya ulaştıkça da hem yöneticilerin hem de söylemlerin gittikçe yoldalaştığını vurguluyor. Biz de aslında benzer bir süreci yaşıyor olabiliriz Türkiye'de. Yani, yani böyle bir böyle bir cümlem daha var. Onu da okumak istiyorum izninizle. Çünkü burada kullanılan iki tane kavrama dikkat çekmek istiyorum. Birlik ve uyum. Cümle şöyle. Hı hı. Faşist demogaklar devamlı sadece Almanya ve Alman yoldaşları için hareket ettiklerini söyleyip duruyorlardı. Birlik ve uyum basit ama etkili bir biçimde Arma, Almanların gerçek doğası gibi tarif edilmekteydi. Ancak bu doğa dünyaya egemen olmak isteyen yani düşmanlar yani Yahudiler ve onların yoldan çıkardığı Almanlar tarafından yerle bir edilmişti. Şimdi bu birlik, işte tek devlet filan bunlar e, Türkiye'de de çok kullanılan kavramlar. E, katılıyor musunuz bilmiyorum ama yollar aynı gibi. Yollar aynı ama burada şöyle bir şeye de dikkat etmek gerekiyor. Ee, özellikle bu kitabın editörlerinin e, vurguladığı bir nokta var. Ee, bu teklik uyum e, birlik beraberlik gibi söylemsel söylemlerin arkasında mutlaka mutlaka bir sınıfsal e, sınıfsal bütünlüğün yattığı. Yani dolayısıyla bu birlik ve teklik söylemlerini aslında o sınıfsal yani Faşizmin temsil ettiği sınıfsa bütünlüğün birliği ve tekliği gibi okumak da mümkün. Dolayısıyla bu birlik ve teknik söyleminin hep bu arkadaki sınıfsal mekanizmalarla bağlantısını kurmak gerekiyor. Faşizmini gördüğümüz her de Gerek tarihsel aynen, gerek güncel aynen. olsun. Aynen katılıyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ee, Ezgi Hanım şimdi sonda iki tane kısa ama gerçekten ilginç makale var. Birincisi evet. <gülüyor> George Lucas'ın Göte üzerine. Şimdi hı hı. Göte ve nazizm tartışması Türkiye'de pek yapılan bir tartışma değil yapılıyorsa da ben kaçırıyorum. Evet, Türkiye'de çok, bu çok daha çok değil. E, Nietzsche ve Hadeger için yapılıyor. Hı hı. E, ama sizden de birkaç cümle duymak isterim Lukas'ın bu Göte ve faşizm tartışması için. E, Lukas burada özellikle hani Göte gibi Alman kültürünün çok temelini oluşturan bir yazarın faşistlerinin de nasıl tahrip edildiğine, odaklanıyor aslında. E, Göte'nin işte romantik Göte'deki romantik unsurların, e, Göte'nin yazdığı dönemin içinde yazdığı bağlamın içinde aslında oluşmuş olan e, daha ulusal unsurların cındırlanarak Göte'nin metinlerinden çekilerek e, nasıl böyle bir faşist bağlamı içinde yeniden anlamlandır anlamlandırıldığını aslında e, Göte'ye yapılan ideolojik bir müdahale ve manipülasyona işaret ediyor Lukas. Ee, ve bence de çok çarpıcı bir makale. Ee, belli dönemlerde üretilmiş, bambaşka toplumsal bağlamlarda üretilmiş metinlerin, e, hatta sanat ürünlerinin, edebi ürünlerin, e, faşist ideoloji tarafından nasıl çarpıtılabileceğini, nasıl yozlaştırılabileceğini gösteriyor. İşte ben de çok önemli bir metin olduğunu düşünüyorum. Benzer bir şekilde kitabın sonundaki Bertol Brecht'in Paris'te yaptığı konuşma metni de çok etkileyici. Evet. Ben dinleyicilerimizle oradan da bir cümle paylaşmak istiyorum izninizle. İşlenen suçlar üst üste yığıldıkça görünmez hale gelirler. Çekilen acılar dayanılmaz hale geldikçe çığlıklar duyulmaz olur. Bir insan dayak yer, izleyen kişi bayılır. Bu gayet doğaldır. Ama haksızlıklar yağmur gibi yağınca artık kimse dur diye bağırmaz olur. Son makale Brecht'in Paris'te yaptığı bir konuşmanın metni. Evet. Ama gerçekten çok etkileyici bir metin ve kitap onunla kapanıyor. 1935 senesinde yapmış. Evet, yazarlar kongresinde yaptığı bir konuşmanın metni Bireht'in ve e, kültür ve sanata odaklanarak aslında e, taşizmin en büyük tahrifatını yaptığı alanlar olarak kültür ve sanatına odaklanarak taşizme karşı tam anlamıyla bir mücadele oluşturulamayacağını asıl yapılması gerekenin faşizmin temelinde yatan toplumsal ilişkilere müdahale edebilmek, o ilişkileri dönüştürebilmek olduğunu vurguluyor Brecht'in etinde. Ve bu bağlamda asıl meselenin mülkiyet sahipliği olduğunu ve faşizmle bir mücadelenin mülkiyet sahipliğine karşı bir hattan, mülkiyet sahipliğine itiraz eden bir hattan kurulması gerektiğini vurguluyor. Ben de çok çayfıcı buluyorum. Hatta ben de bir kısmını e, okumak istiyorum. Bir cümle okuyayım sadece buradan. Lütfen. E, faşizm idealleriyle, daha liberal, daha işte kültür, sanat ideallerini karşılaştırdığı bir yerde diyor ki gaddarlık gaddarlıktan doğmaz. Artık gaddarlık olmaksızın yapılamayacak iş anlaşmalarından doğar. Çok güzel, evet. Ee, Ezgi Hanım gerçekten elinize, emeğinize sağlık. Türkçe'ye kazandırdığınız kitap bence çok değerli. Yordam kitabı da ilk defa dünyayı okumakta konuk etmiş olduk. Onlara da teşekkür çok ediyorum. Da Faşizm ben üzerinde önlenebilir Geçiyorum. yükseliş. Ankara'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyorum. Katıldığınız Herkesin için tekrar Ankara'dan teşekkür ediyorum. Umuyorum bir başka programda, çevirdiğiniz bir başka kitapta tekrar görüşürüz. Tekrar teşekkür ediyorum. Stüdyoya benimle gelen Köksal ve Nur'a da teşekkürler. İyi ki varsınız. Açık Radyo'nun arkadaşları ben Aytaç Timur. Bugün Dünya'yı Okumak'ta Çevirmen Ezgi Kaya'yı konuk ettik. Gelecek hafta bir başka konukla yine dünya okumaya devam edeceğiz bizimle kalın açık radyoda kalın hoşça kalın dünya okuma yazarlarla yarattıkları kahramanlar romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar.